418, numaralı konu, Katade bin Numan'ın kahramanlıkları ve Uhud gününde Hazreti Peygamberi yüzüyle koruması, evet, Katade bin Numan şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e bir yay hediye edilmişti, o da Uhud günü bu yayı bana verdi, ben Hazreti Peygamber'in yanında işe yaramaz hale gelinceye kadar onunla ok attım, sonra da gün boyunca kendimi Hazreti Peygamber'e gelecek olan oklara karşı siper yaptım, ona atılan ok daha yerini bulmadan karşısında beni buluyordu, ok atacak bir yay da tutamamıştım, nihayet bir ok gelerek gözlerimden birini çıkardı, ben onu da alarak Hazreti Peygamberin yanına koştum ve ona gösterdim, benim bu halimi gören Hazreti Peygamber yaşlı gözlerle bana şöyle dua etti, ey Rabbim, katade bu gözünü senin Peygamberini korumak uğrunda kaybetti, sen onun bu gözünü iyileştir, eskisinden daha güzel ve sağlam yap, sonra gözümü tekrar yerine oturttu, o günden sonra onunla diğerinden daha iyi görebiliyordum.